Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. İyi kalp insanlar, Finlandiye günaydın modern sabahlardan. 8:34 oldu saatimiz. Şahane bir salı sabahında birlikteyiz. Ortalık kar buz yine. Ne bu saçma Hı. sapan bir hava oldu artık ya. Sibirya Sibirya ne varsa. Şimdi... Bu Sibirya mı bu? Sibirya tabii Sibirya. Sibirya. Evet Sibirya. Sibirya bu. Sesim güzel. Sene alışık olduğumuz bir soğuk değil mi Sibirya soğuğu? Tabii canım. Sibirya soğuğunu biliyoruz canım. Hep o fotoğraflardan geliyor işte. Geçen o haftalardaki o en soğuk günlerdeki de mi bir Yok, yok. Balkanlardan. Balkan, da. Balkanlar değil fayri Kutup. Kutup da, kutup evet. E, kutup İzlanda nereden geliyor? İzlanda nereden... soğuğu diye Neyin ben. Neyin üstünden geliyor abi? Ülkemize nereden geliyor? Ama çünkü... önce kaynak önemli. Tamam ben kaynak dedim Yani kaynak yoksa şeydi. hepsi Balkanlardan geliyor. E, Sibirya bu o Karadeniz şöyle... üzerinden. Sibir... Lütfen kaynak bildirmeden üşümeyiniz. Lütfen. Tamam yani <gülüyor> Sibirya'dan gelen Karadeniz'in üstünden geliyor. Benim bildiğim. Tamam. O senin dediğinde Avrupa üstünden geliyor, iniyor aşağı, Balkanlarda güzel bir turunu tamamlayıp Ondan sonra. Aşti'den Tra geliyor da. Oturak. Trakya'dan girer. Nasıl gelirse gelsin, sonuçta geliyor mu? Nereden geliyor? Önemli olan o. Öyle bir mesela bir yolcu gördüğün zaman bile sormaz mısın? Nereden, Nereden geliyorsunuz diye. efendim diye. Doğru. Sormazsın. Doğru. Sibirya soğukları mı, Afrika sıcakları mı? Ee, yani ee, ülkemiz bir adeta çok e, ne diyeyim e, dört mevsimin bir anda yaşandığı Afrika bir yer. Afrika sıcakları. Ben de Afrika sıcakları diyorum yani. A Afrika sıcaklarında hiç sıkıntımız yok. Ama güzel. tozlu mu tozsuz mu? Tozlu. Evet. Tozlu. Re. Tozlu. Tozsuz. S. Tozlu. I. Tozsuz. T. <gülüyor> süreniz oldu cevap var mı çapıt Prasa. leblebi olacaktı teşekkür ederiz evet sevgili dinleyiciler ee, baya entelektüel bir program dinliyorsunuz nereden anlayacaksınız entelektüel olduğunu 3 kişi anlıyor fakat siz anlamıyorsunuz konuşulanı demek ki yetersizsiniz <gülüyor> Biz yetersizsiniz hepimiz anladık. yetersizsiniz ee, kar geldi sıcaklık düşüyor meteoroloji tüm yurtta soğuk ve kar uyarısında 40, 45 bulundu. 45 derece kadar düşecek diyorlar sıcaklıkları. sıcaklıkları. Ha, dibini görsün ya ne olacaksa olsun yani. Öyle diyor mu zaten Sibirya soğukları da dibini görmeyen dibini görsün diye böyle iğrenç açıklamaları var. Ama bugün fark etmişlerdir ee, sürücüler camlar açılmıyor. Ee, açılmıyor hakikaten gerçekten. Yani... O kadar soğuk oldu hiç böyle bir şeyle karşılaşmadık ama arabanızın camını açmak isterseniz şayet. Açılma. Bu yüzden portakal suyunuzu işte. yakmadan önce arabaya bindikten sonra camı bir kontrol edin. Camı, portakal evet. suyu yakanlar için söylüyoruz. Evet portakal suyu da yakınmaması gereken herhalde ispirtosunu şey yapmak için. Kesinlikle ilk 10 saniyede portakal sularını tüketmek ve yakmadan içmek lazım. Aynen. Kapıların açılmasında sorun yaşadınız mı? Böyle bir, ha, bir çıtlama yaşadık ya. Böyle hani Böyle çıt. <gülüyor> diye bir şey oldu mu? Çekti mi kapı? Oldu cüce varmış benim kapıma sıkışmış. O da <gülüyor> <gülüyor> yaptı bana bir de. Olabiliyor bazen olabiliyor. Ne zaman girmiş sen en son kapatırken girmiş. Yani cin cüce bu tabi normal cüce değil. Normal arabayı akşam Aa, park edince cin cüceleri gelir. Çıkarcı cüce onlar. Öyle. Vallahi Öyle. her türlü pislik var. Biliyoruz yani hesabı kuvvetli çıkarcı cüce. Evet Vallahi, sevgili dinleyiciler bu hava, sohbetten <gülüyor> de bir şey anlamadıysanız. <gülüyor> yetersizsiniz. isterseniz kendinize bir bakın yetersizsiniz. <gülüyor> ee, yarın etkisini arttıracak. Perşembe günü öğle saatlerine kadar e, kar yağışı ve hava sıcaklığında 10-15 yeri gelir. 30-40 dereceye varan sıcaklık düşüştürüyorlar. Bunlar gayet ney normal ee, ne diyoruz Şubat ayı gene Şubatlığını yaptı bit artık Şubat Hangi yazın yarısı 10 böyle bir annenin lafı neydi Mart Neydi ya o Ya da Nisan Laf yani laf olarak ay olarak değil de Hayır. laf olarak merak ettik Yarısı yaz yarısı kış değil daha bir havalı bir laftı Evet çok havalı bir laf. Ha yok Nisan bu sene 15 çekecek mi öyle bir şey Evet Nisan bu sene Neydi o ne bileyim canım? Ya ben de... güzel bir lafa Nisan bu sene 40 çekerse iyi. 15 çekerse kötü mü ne öyle bir şeydi. Bu sefer biz de anlamadık sevgili diniciler. Dikkat <gülüyor> <Evet>, etmişsinizdir. <gülüyor> bu lafı yetersiniz. ilk edildiğinde biz de anlamamıştık da sonra açıklanmıştı. Sen evet. lafı etmedin ki. İşte ben lafı hatırlamıyorum. Açıklamasını biliyorum Hayır, ama. Hayır sana dönüyor bütün şeyler. Valla ben Gözler... de anne, anneme döneceğim şimdi. Neydi Nisan diye. Bu, bu sene Mart 40 mı çekecek ee, öyle bir şeydi. 40 mı? Ege, i̇şte, sen de bir rakamlara boğdun bize 15, 40 ne? Işte zaten çarpıcı terfi o. Mart 40 mu çekecek deyince işte Mart 40 çekince yani ee, daha kış uzun sürecek falan gibi. Ha, o şekilde. Öyle diyorsun. bir şeydi de tam hatırlamadım onu. Arasor. Sabah sabah şey yapmıyorum ya, annemi mi? Hı -hı. Bir de o hatırlamazsa senin annenin lafı mıydı? Ondan da emin değilim. Evet Diyeceğim. evet, yok öyleydi canım. Nisan veya Mart ile ilgili bir şeydi. Ben pek hatırlamıyorum. Herkes sahip. Yetersizsin. Şey Hayır vallahi arayıp soracağım ya. Arayıp soracağım yani. O zaman reklama kadar acık sabret. <gülüyor> reklama kadar da vallahi dayanabilirsem vallahi. Hayır bunun neden bu kadar üstüne düştük dinleyicilerimiz de herkes Sok soğuktan... canım, bilsin. Bahsederken bir havalı bir laf etsinler. Çok sok çok aynen. soğuk Onun yerine şöyle bir Nisan 15 mi çekecek falan diye bir laf edilsin. Olaf şubatta ediliyor mu? Ee, şimdiden geleceğe yönelik edilebilir O değil de esas Nisan 15 çekmesin falan gibi. Aynen. Dinleyicilerimizin de hiçbir duymamış Hiçbiri duymamıştır ya o çok şey ne derler Tarihi bir laf Madrid'de evet dediler Aman dikkat Evlendiler mi? Evlendiler. Evlendiler. Kimler? Ee, haber spikeri Nazlı Çelikle Beşiktaş'ın eski başkanlarından Serdar Bilgili 14 Şubat sevgililer gününde e, Madrid'de Kıyılan nikahla sadece e, ailelerini davet etmişler o şekilde evlenmişler. Vallahi bilmiyorum Serdar Bilgili yeni uçak almış zaten. Yeni uçağıyla gitmiş. 38 milyon dolara mı 40 milyon dolara mı ne uçak herhalde küçükten bir şey Küçük aldı. Geldi. Gelin uçağı. Aile arasında olsun Gelin diye. Gelin uçağı mı? Gelin uçağı. Onunla mı gezmişler Madrid semalarında? Valla. Önüne bebek oturtmuşlar bir tane gelinlikle. Arkaya da evleniyoruz yazmışlar. Balonla. Ay ne kadar güzel Valla benim bile böyle canım çekti Bana bile romantik geldi yani Çok bu tip şeylere şey yapmam evet, hiç şey diyeyim. Ne diyelim mutlu olsunlar Mutlu olsunlar, olsun. olsunlar. Bir taktik 2015 demeyelim Yani bu kadar şey haberler geldi Boşanma haberleri geldi 2015'te Hoş geldin 2015, 2015. diyelim İşte görmek istediğimiz 2015 hmm. Adana'da 20 eşek yakalanmış İnsan eşek mi yoksa eşek eşek mi Eşek eşek ee, yakalanmış dedi. Bu başı boş gezen eşekler Yok, mi? Serbest gezen eşekler. Öldürülmeden mi? önce. Nasıl ya? Kebaba gidiyormuş. <gülüyor> Öldümler, <gülüyor> Nereye? Gider? Yakalanmış değil. Bir cani 20 eşekle yakalanmış gibi. Sanki eşekler biz kebap olmaya gidiyoruz gibi bir şey olmuş. Yakalamışlar işte ya tam kebaba giderken onları yakalamışlar. Kurtarılmış o zaman. Tabii kurtarılmış. kurtarılmış eşekler, doğru yakalanmışlar ondan sonra kurtarmışlar. Eşekler ve etler belediye zabıtasına teslim edildi. Etler derken bir mı kurtarılamamış bir anladığı kadarıyla. Kurtarılamamış <gülüyor> olanların eşek mi yoksa dana mı olduğu belli değilmiş. Allah Allah ya anlaşılmıyor mu bu? Herhalde danaları ötekesmezler anlaşıl ya. Anlaşılır ha? mı ya? Yani önce o kadar eşek kesem? varsa ortada o ama belki bazı şey diyordur onu karıştırınca hani Adana'nın kebabı meşhurdur ama böyle de değil ki ya kaçak et dediği bu mu 1200 kilo kaçak et yakalanmış onun dışında herhalde bu değil mi kaçak et? Kaçak et kaçak kesim yapıldığı zaman ortaya çıkan ete kaçak et diyoruz. Ne yapıyor acaba belediye bu eşekleri? Mesela zabıta el koydu ya. Evet. Ada var mı Adana'da yok Yok ee, ne olabilir Çünkü olsaydı Eşek Adası diye Çok güzel bir projesi var Çeşmede, Çeşmede Eşek Adası. Nı. Şehrimizden belediyeyi düşünelim Nereye götürecek Çankaya Belediyesi'nde öyle bir şey de yok Birim mi ha, öyle bir bir yerim bina, mi şey Var mı yer var mı ya Adana Belediyesi de öyledir herhalde Yüreğir'de onu, Yüreğir Belediyesi'nin var mıdır bir yere, Onu bir şekil yapacağız Aslında onu Çocuklar biner herhalde. falan eğlence Siz hiç eşeğe bindiniz mi Tabii canım. Ben de bindim dünyanın en zevkli şeydi yani Vallahi bilmiyorum senin e, eşekli anıların güzel olabilir de benim hiç. Sen düştün mü? Diye. Düştün mü? Yok düşme değil de e, eşeklerin Demeyeyim de katırların biraz zorlanması esnasında şeyleri var onların. E, Kuyruk atması mı? Kuyruk atmıyorlar ya gaz çıkarıyorlar e, insanı hakikaten perişan ha, eden bir şeyleri var. Yani ben çok deyken. büyük müydün bindiğinde? Ben, Niye zorlandı yani? Ben, ben üstünde geldiğim. Üstünde malzeme varken ya. Ha. E beklesedim malzeme indirselerdi <gülüyor> yani. Katır bir de zorlanmıyor zaten. da olabilir. Katır dediğin hayvanın da bazı ihtiyaçları As askerde, var abi. Askerde. Askerde var. benim ilk eşek hanım askerde yani. As eşek As kadar bilmesin. adammışsın sen gene. Eşek ki. kadar adamdım. Hakikaten eşek kadar adamdım. Ve ilk kez o zaman eşek. Ama güzel eğlenceli onu da söyleyeyim yani. Normal üstünde malzeme yokken eğer yekten kendin biniyorsa son derece eğlenceli. Benim eşek değil ya o eşek demek yanlış olur. Katır yani öyle eşek biraz sempatik bir hayvan. Aa, bir şey soracağım Fahir askerde... Kullanılan bir araç mıydı senin asker yaptığın Yani Kullanılan bir araç katı? dediğin evet Ulaşım yani. Ulaşım aracı olarak Ulan... kullanılıyor mu? Çünkü yük taşınıyordu yük dedin. Taşı... Sonra da bir şey dedin. Ya yük taşınıyordu dedin Hafta de... Hafta sonu izninde mi sen şey yapıyordun gidiyordun? <gülüyor> Top taşılıyordu üstünde öyle söyleyeyim yani. Top mu? Hı -hı. Ya şu asker anılarımızı biraz <gülüyor> anlatmamız lazım. Evet vallahi bize. hakikaten vallahi yani. hiçbir şey bilmiyoruz askerlikleri. Saçma sapan bir prensip kararıymış o da yani. <gülüyor> Hiç yani. konuşulmadı bir de ne zaman <gülüyor> Bu kadar prensip kadar seni ben onu ama. da anlamadım. Vallahi yani arazide belli şeyde götürmek için oraya. Katırlar top taşırken sen de askerliğin şişirisini atmak için biraz katıra bineyim mi dönü? <gülüyor> Yok canım onu öncesinde yani şeyin içindeyken, birliğin e, içindeyken top taşıtmıyorsun. Top ne taşı. Taşıma ne ya? Kuvay milli zamanda mı yaptın sen <gülüyor> askerliğini? Abi ara arazide nasıl çıkartacaksın? <gülüyor> Taşıma ne ya? İsterseniz bunu şey yapalım. <gülüyor> Bunu bir aramızda konuşalım. Ben Reklam, bu arada annemi ödüyorum. Reklamda yani. evet sen annenle biz Katır'la top taşımayı konuşalım. Ondan sonra reklamlardan sonra devam ederiz modern sabahlarla. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Lifehouse radyonunuzdaydı modern sabahlar. Devam ediyor sevgili sanat severler, espriler, şakalar buyursunlar. Büşra Hanım söylemiş Twitter'dan bize. Büşra Hanım yazmış daha doğrusu. Ha? Galiba Büşra Hanım. Çankaya mühi hayvan barınağında iki tane eşek varmış. Yani Demek ki müh yani ha yani, e, tamam. böyle bir sıkıntı yaşarsak gidecek yerde belli. Mühye. Ben ot diye bırakırım diye düşünüyordum. Nasıl millet kedisini bırakıyorsa eşeği de arabaya ya bırakan e kavlu artık hakikaten sende nasıl bir şeyin var yani? Öyle kafasına yerleştirmiş, yazmış Kuruluş adam. yıllarında 3 kişi bıraktı. O da e, çeşitlilik artma amacıyla. Ondan sonra kimse bırakmadı. O zaman evet. eşek ilk olacak. Eşek bir ilk olacak bilmiyorum. <gülüyor> ne zaman ilk olacak kim bırakacak? Ama onlar da çok korkutucu yani o köpek sürülerinden falan. Bile eşek sürüsü mu? Eşek sürüsü şey oluyorlar yaban eşekleri. Çünkü karpuz olmadığı dönemde hayvanın yiyeceği belli değil. Direkt aşağı iniyorlar yani. Aşağı iniyorlar dediğim yerleşim yerlerine. <gülüyor> Nedense hep tepede diye düşündüm onları. <gülüyor> e, madem bu kadar hayvan konuştuk Maalesef aramızdan ayrılan bir hayvandan bahsedelim Bangladeş'te bir milli parkta 100 yaşına kadar yaşamayı başaran timsah Maalesef obezite nedeniyle Aramızdan ayrıldı Ya valla Yani çok şans getirdiğine inanıldığı için e, Ve işte halk e, Ekonomik sıkıntı döneminde kendilerine ee, bir şey olsun diye ne derler ona bir can, can, şenli. Bir can şenli olsun diye sürekli olarak e, hayvancağızı tavuk keçi e, gibi bir takım başka hayvanlarla besleniyor çünkü you canlı diyor. mı besliyorlar bu tim santral? öyle bir şey var çünkü onu bilemeyeceğim seyrediyorlar diyor. sonra yok hafif şey yapıp e, jülyen kesip Soteliyorlar Soteliyorlar güzel biberli falan yapınca gayet hoş oluyor Yemiyormuş Sabahliğinde çünkü Sabahliğinde ile beraber ıı, inanılmaz Ondan 100 yaşına kadar Ben timsahın neden obeziteden öldüğünü çok iyi anlamıyorum Valla ben timsah Habire besle korkudan beslersin Abi buna biz biraz daha bir şey verelim ne olur ne olmaz falan diye beslemişler 100 yıldır Ya 100 yıldır beslemiyorlar yani bayağı şans getiriyor diye Hani hayvan 100 yaşında gayet de dipçik gibi hayvandır 5 yıl öncesine kadar Kaç kiloymuş? Vallahi bilmiyorum da şimdi siz timsahı bir düşünün normalde hani burada şimdi fotoğrafını gösterip de sizi şey yapmak istemiyorum içinmiş. ama biraz tanımlamak gerekirse timsah biraz yassı bir hayvandır ya Evet evet hani biraz Ha biraz Onun yassı olmadığını düşününce gerçekten timsah timsahlıktan çıkıyor Na Böyle bir varil gibi bir şey olmuş Sanki böyle. ayakta timsah gibi Ayaklı timsah da değil ya vari Ayaklar da de yere değinmiyordu Varil gibi düşün üstten basılmamış Normalde hani He. var ile üstünden birazcık basarsan böyle yeterli bir şey ağırlık koyarsan o şey olur biraz kafa falan yaparsan timsah olur ya. Onun Hiç öyle ben varilden düşün. timsah yapmadım bugüne kadar da anladım dedim. Aa bize meslek yüksek meslek <gülüyor> okudum da. Ciltten sonra gidersin olmuydu Tabii. Timsah da varilden timsah yapma diye bir şey öğretti. E herhalde. bunun ayakları yere değiyor muymuş? Ayakları yere bas. Ya, o da i̇şte bir... öyle alttan çünkü göbek altta. alttan. Alttan göbek Orada mi? göbek yaptıkça ayaklar yerden kalkıyor. Ay çok fenaymış. Vallahi çok fenaymiş. Yavruları var mı? ...yüz yaşında bayağı bir yavrusu vardır. vardır yani şu anda beraber yaşadığı yok. Ee, ama yani eminim ki şöyle bir tarihine... ...geçmişine bakacak olursak... Pek çok yavruları olmuş. Pek, pek çok hayvanın pek çok yavrusu... ...sevimli kategorisine giriyor ama... ...bir tek bu timsahlarda öyle bir talihsizlik var. Hiçbir sevimli değil, yok. Bir, bir, bir, Hiçbir yaşta sevimli olmayan hayvan <gülüyor> değil mi? <gülüyor> Yetişkinden de bir farkı yok timsah yavrusunun. Yani yetişkin... Tipsizlik aynı tipsizlik mi tipsizlik diyorsun? Tipsizlik de benimle suyun içinde anlaşılmıyor galiba yavru timsah mı ne mi? Yani yaşadığı yer itibariyle bir dezavantajı var galiba. Niye yani, suyun içinde yaşayan bir sürü hayvan var? Hepsinde bir sempati yakalıyorsun da bir timsah da mı yakalayamadın? bak mesela. Mesela çupra. Ne kadar, kadar sempatik hayvan. hayvan. Bayılırım en sevdiğim hayvan benim. Özellikle <gülüyor> ızgara çupra. <gülüyor> Asla hayır bir diyemem. Bir numarada var. çupra, iki numarada dana var. Benim sevdiğim hayvanlardan. Tavuk da seviyorum ama en sevdiğim hayvan ee, de değil. Mi? Tavuk ben de çok fazla değil. Herkes o zaman sırayla yansı. lakabı vardı biliyorsun sarı kanatlı diye. O da senin. Yani sarı kanatlı <gülüyor> mevsiminde inanılmaz. Neyse timsahı böyle yaptık. Haydi geçtik bakalım. o zaman Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis. İstersen ee, onunla onu ilgili yorumlarını öbür saate bekletsen. Bir konuda şey var onu da yazdırabilir miyiz? Şimdiden mi yazdırıyoruz konuları? Tabii ki. Konu yazdır. Ankara ne kokuyor? Ankara ne kokuyor onu da yazacağız. Az sonra konuşacağız. Ankara ne kokuyor? Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo TÜBİRASIM Modern Sabahlar devam ediyor. 9-17 oldu saatimiz, esprilerimizle şakalarımızla hizmetinizdeyiz. Buyursunlar efendim. Çok teşekkür ederim, sağlınsınız. Buyursunlar Fahri Bey. Diyeceğim ama Ankara ne kokuyor dosyasını açayım mı ben yoksa sen papa dosyasını mı açarsın? Bilmiyorum vallahi sizin ben çünkü papa dosyasını ilk yazdırdım ama Ankara ne kokuyor bir yandan da Ankara'da yaşıyoruz. İsterseniz Ankara ne kokuyorla. Kentin e... nabzını tutalım biraz. Bence de şehrin nabzı ve şehrin, nabzı. şehrin kültürel hayatına <gülüyor> bir katkı olsun. Kastamonu. Levanta mı? Değil. Ee, Kastamonu, Kastamonu dedin dedim. Ankara Kastamonu, Kastamonu mu kokuyor? Kastamonu Dernekler Federasyonu'nun organizasyonuyla bu yıl on birincisi gerçekleştirildi biliyorsunuz. Kastamonu, Kastamonu günleri mi? Başkentte Kastamonu günleri büyük de ilgi gördü. E, Kastamonu'nun nesi 10... meşhurdu ya? Ya düşünün bakalım. Kastamonu'nun evleri meşhur. meşhur Kastamonu da. evleri doğru ben gittim bir de orada ne bir, bir... ahşap şeyler meşhur kürdanlık oktayın getirdiği O da tatlı kürdanlık tatlı, tatlı tekniğin, böyle bir şey kokuyor. Şeklinde. Kirpi şeklinde kürdanlık. Ama, ama, ama oradan gitmiş diye ben <gülüyor> <diyorum>. <gülüyor> olabilir. etkileniyorlar. Yani yani, leblebi gibidir o kürdanlık tahta kürdanlık. her yerde vardır yani. Ee, şey var galiba. E, Kastamonu, Kastamonu dağlarının ayısı meşhurdur. Kastamonun bir şey dep. Evet. Bir hadi de onu söylesene, var. hadi. Yani, yani renklerini. Gastamonu, Gastamonu, Beyaz. Beyaz. Beyaz. Beyaz. Koyu kahve. Aynı şeyleri söylemek zorunda değilsin Koyu kahve. Kastamonu kast. Goyi gayfe diye hatta söylenir de hatırlamıyor musunuz bunu ya? Ben bilmiyorum Sırf dep dep dep aklımda kalmış. De Bey yaz. Goyi gayfe. Gastamın'ın gastamını dep dep dep. Ama bu eğitimi almak istemiyorum Fahir. Teşekkürler lütfen. Gastamın'ı <gülüyor> da... Ben her türlü eğitim imkanını değerlendiriyorum Oktak. Yani kişisel gelişimin sonu yok. İşte açık olmak, Böyle öğrenmenin şey. yaşı da yok. Değişimde değişmeyen tek şey değişmiş. İnovasyon mu diyorsun Oktay? Değişmiş. Ne diyorsun? İnovasyon diyorsun? Ne diyorsun? İnovasyon mu diyorsun? Peki biraz daha ben ipucu vereyimse. Tamam. tamam. Aman dikkat edin çok büyük ipucu vereceğim. Taş köprü. Taş köprü. Taşı mı? Kastamonu'nun taşı değil canım. Ankara'nın taşı bile meşhur da Ankara Doğru. taşı diye. Kastamonu, Kastamonu taşı taş köprü Kastamonu'nun daşı değil. Köprü de ne Aa, Kastamonu tandırı var güzel. Nasıl nasıl ismi almıştır Taşköprü? Taşla almış olabilir. Köprüden Yeşil Yeşilırmak'ın üzerinden geçen bir köprü vardır. Köprüsü, köprüsü vardır. vardır. O da taştır. O yüzden Taşköprü taş şey, olmuş. Aa şey o Türkiye onun muydu? İki keklik bir köprüde. <gülüyor> <gülüyor> Bu adam niye bizim söylediklerimizi tekrarlıyor ya? Ne bileyim. <gülüyor> hani nasıl, <gülüyor> yeni bir yayıncılık almış gibi. Nasıl ben veriyorum ya? Aynen söylediklerinizi tekrar ediyorum. O mu Oktay? O mu Oktay? Neymiş? Hiç duyamadım ki. İki iki keklik bir köprüde <gülüyor> ötüyor. <gülüyor> belli bir yaştan sonra, ha? Belli bir Yazması boyalı, sonra... kundurası boyalı, o mu? Ayakkabı kokusu mu? Cila kokusu mu? En güzel koku bence. Değil, hayır, hayır. Taşköprü'nün nesi meşhur ya? Nasıl bilmiyorsunuz? Yosunu mu? Ne Biliyorum. bileyim? Taşköprü'nün nesi meşhur olur? Sarımsak meşhur abi. Aa. Aman Hı. doğru. Ankara sarımsak kokuyor. Ya kaç tane sarımsak dağıtılmış bu beş günde? Ton başına mı, baş başına mı? Yani pardon, baş olarak baş da Baş başına, fes başına mı? <gülüyor> ton başına cevabını merak ediyorum Fahir. Yani kaç ton mu <gülüyor> anlamında soracaktım. O ton <gülüyor> başına oldu. <gülüyor> ee, vallahi 10 bin baş sarımsak dağıtılmış. İyi. Diş değil. Bir İyi. başta 8 diş olsa... 8, 8 dişi ya. 80 bin baş. Ne? Diş. Baş <gülüyor> diş... Sarımsağı diş olarak tüketiniz. Lütfen baş olarak tüketmeyin. Biliyorsunuz taş köprü sarımsağının e, pek çok üstün özelliği var. Evet. Ne mesela? Oktay biraz Antibiyotik anlatayım. etkisi mi Oktay? E, o ortak özelliğidir sarımsağın. E, kansere karşı etkileri bilimsel değerlerle saptanmıştır diye bir cümle var. O, tam Onu tam olarak bilmiyoruz. Ee, ama doğal bir antibiyotiktir denmiş. Ve Taşköprü sarımsağın özelliği bir yıl boyunca ne yapmadan kalabiliyor? Nothings bozulmadan. Hiçbir şey yapmadan durabiliyor. Hiçbir şey yap Bırakıyorsun bir sene sonra geliyorsun. Aynı, aynı bıraktığın tazelikte. yerde bıraktığın tazelikte Çünkü doğal antibiyot. Olsun. Antibiyot dedim. Antibiyot. Ee... Yani tam antibiyotikleşemeyenleri e Antibiyotik antibiyot. özelliği gösteren malzemelere antibiyot denir. Evet. Öyle kaçırdık yine. Kaçırdık. Kaçtığım onun şey günleri geçti. <gülüyor> Ama Trabzon günleri var 19 Şubat'ta başlıyor. Belki de Trabzon günlerinde aradığımız lezzeti bulabiliriz. 19 Şubat'ta Trabzon günleri mi başlıyor? E tabi canım yani. O işte sende ya? Evet o bitiyor zaten onun hemen akabinde Yozgat günleri başlıyor. Yozgat'ımızı da tabi değerlendireceğiz Ankara olarak. Ankara demek ki diğer şeyleri aç. Ankara intira. günleri oluyor mu başka şehirlerde ya? Bakayım. Bizim şehrimizde herkesin günü oluyor Ankara da. kara günleri. Maalesef. Vallahi bir götürsek bir bey pazarı kurusu, bir kedi sevdirsek, bir keçi, bir tavşan, kazaklar satılsa. Ne, ne kaza? Ne deniyor? Angora kaza. Angora kaza. Keçi yünü. Moher mi deniyordu ona? Moherdi Moher ya. Keçi keçi kaza. Moher. Keçi kaz. Güzel kasm onu sarım ondan sonra da böyle geçeceksin. Moher. Moher. Her kaza kalır mısınız lütfen? Moher. Keçi kaza dedi de ben orada kaldım ya. <gülüyor> Keçi kazada dalar. dalar. Onun da en büyük özelliği. Kılık Hayırlı olsun vereceğiz. kaçırdık ama üzülmeyeceğiz. Ee, önümüzdeki günlere bakacağız. Lokal, Ankara ne kokuyor haberimiz şey. bu muydu? Evet, evet Sarımsak kokuyor işte bu çıktı. Uzun konuşuldu biraz da şey oldu. Biz Almanya'ya ilk gittiğimizde bize sarımsak kokulu Türkler diyorlardı ama ondan sonra hepsi kendisi sarımsak yemeye başladı. <gülüyor> Zayıf atak. <gülüyor> Zayıf atak. <gülüyor> Düşün <gülüyor> tempo. Valla... Peki o zaman biraz Papa dosyasını açıp evet. Papa'dan devam edelim. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa inanılmaz e, uygulamalarıyla yine gündeme geldi. İnanılmaz dedim hani yaratıcı anlamda. Ee, Papa Francis'in isteği üzerine başkent Roma'da evsizler için özel berber salonu açıldı. Evsiz olabilirsiniz, barksız olabilirsiniz ama, ama efendi sonra. gibi gezeceksiniz diyor Papa. Ee, diğer berberlerin kapalı olduğu pazartesi günleri açık olacak bu berberler ve 5 kuruş para ödemeden ister ala buruz ister amerikan stayla Ben o berbere gitsem senin saçtı senin kestiğin <gülüyor> saçın için desem yüzüne bir tane yumruk atsam o da bana yumruk atar. Evet. <gülüyor> Oo, papaya göndermeler. Papa da çok Böyle değil miydi ya papanın anısı? Bana, çok güzel bir Ben anlayamayacağım. Ondan sonra böyle konuşalım be... programda. Ona gitsen eşeği bir vursan o da teper. <gülüyor> <gülüyor> Öyle değil mi? Pazartesi günü çalıştırılır mı ya berber? Pazartesi günü ama hepsi değil. Hepsi değil. Pazartesi, bir, ber, bir berber, sadece bir berber. Öyle demiş Papa Francis. Sadece bir berber hakkınız var. Nöbetçi berber mi? Nöbetçi berber. Diğer berberlerin yapıyor. şeyinde camında yazacak mı? Nöbetçi berber. Nöbetçi berber mi? Mi? Hı -hı. açıktır diyor. Roma merkezde mi? Onlar Hı -hı. zaten yakın biliyorsunuz. Vene Venedik diyesim geldi ya Vatikan'la. Biliyorsunuz içiçi komşular yani. Papa'nın berberi Vatikan'a mı geliyordur? Ya. Roma'daymış zaten. Vatikan'a orada kestiriyormuş. Hayır geliyordur. Şeyde, makamında kestiriyordur. Makamında şey yapıyordur değil Tabii mi? Tabii canım. Ne bir koça papa gidip. Bir Acaba şey... İtalya'da da öyle mi? Yani yaşla alakalı bir şey mi diye merak ettim. Nasıl yani ya? Mesela, yeteri kadar yaşlanırsan berber eve geliyor ya. Ben öyle bir kural var diye biliyorum ülkemizde. Yok canım. Ben bir kere berberde şey gördüm. Yeteri kadar durumum varsa gider. Ama mesela Rahmi Koç zamanında berberi Yunanistan'a taşındığında her hafta güzelce atlayıp uçağına gidip Ha, yaşlılıkla diyordum. değil durumla mı alakası var? Yaşlılıkla değil durumla alakalı. Bir de işte niye hani... dedim ve dedemin arkadaşlarının hepsinin evine gidiyordu ya Berber. Dedim dedim ama. Diden. Ben bir kere Berber'deydim. Yaşlı bir adam geldi. Abici, sen ne işin var burada? dedi. Adamı kovdu ve onunla beraber gitti. Malzemelerini aldı. Bu da güzel bir anıymış. Ondan sonra bir vurmuş. O da vurmuş. Tabii berbere vursan o da sana vurma hakkını kazanır. Ayrıca para alıyorlar mı yoksa Vatikan tarifesi, berberler federasyonu tarifesi mi geçerli? Tabii dirim kabında asılı imza alıyorlarmış şeyden, evsizden. Çünkü yoksa adam 100 kişiyi ben tıraş ettim de. Ha imza karşılığı 5 Yo, Onu yani. demiyor o. Papa'nın papa'nın saç kesimi. Ben onu demiyorum Ege. <gülüyor> onu demiyor. <gülüyor> Allah Yayında ya. gerilimler ol. Sevgili dinleyiciler, siz de bu yerimdeki yayındaki gerilimleri anlamıyorsanız yetersizsiniz. Yetersizsiniz. Asıl bomba haberi kaçırıyorsunuz diye e, dinleyicimizin biri bakalım ne göndermiş. Ne göndermiş? Açıyoruz, açıyoruz. Ah evet ya bu e, bunu okutmuşsunuzdur Okumuşsun. okumayan Yok herhalde. Sudi bir imam. Hı hı. E, El Hayberi. Herkes ismini bilsin de çünkü baya ünlü oldu. Dünya dönmüyor dedi. Evet. evet, ben de sabah Twitter'da okudum onu. Dönseydi ben zıpladım. Dünyanın döndüğüne inanmayan adam durumuna mı geldi? Ya, yani? Uçak havada dururken Çin'in uçağın altına gelmesi lazım diye. Bir Cem Yılmaz esprisi var ya bu. Evet, evet, ne? evet. Onu yap. Şey, yani Cem uçak o kadar eski ki kalkınca dünya döndüğü için bir yere gitmiş oluyor falan diye böyle bir şey vardı. Eğer dünya dönüyorsa bir uçak havada durduğunda Çin'in uçağa doğru gelmesi gerekmez miydi diye sormuş dünyanın dönmediğini söyleyerek ve şimdi herkes bu Şimdi herkes Suci, düşünsün. Suud imamı ikna ya, ya çalışıyor evet. ama efendim yapmayın <gülüyor> falan değil mi? Elindeki pet bardağı kullanarak dünyanın dönmediği iddiasını açıklamaya çalıştı. Malzeme kullanması inandırıcı olmuş. Yani mesela hiçbir şey olmasa Anlamazsın zaten az saçma konuşuyorlar. ama pet bardağı göstererek. Zaten döndüysa böyle kalktı. Dünya döndü. Çin geldi. Hop. Yalnız Suudi Arabistan'da da su var küçük falan olur ya? Olur, sular küçük galiba Suudi Arabistan'da. Küçük su mu içiyor? Ya bu e, Suudi imamın eli çok büyük. Sıfır 25lik mi içiyor? Küçücük ya su. Faksana... Yoksa şey var uçakta dağıtılanlardan yanına almış. Aa, uçakta dağıtılan o oktay. Uçakta dağıtılan da bundan büyük ya. Bunun iki katı üç katı Yok, uçakta canım, dağıtılan. uçakta vallahi sembolik böyle. Bir Küçücük udum. su. Hüpletip bir yani ağzına çalkalayacağım desen o kadarlık değil yani Buna öyle ne söyleyeyim? kadar şey yapabilirsin? Bileki, yani orada daha çok olması Hayır, lazım. Ben uçakta dağıtılan suyun adını hatırlamaya çalışıyorum da söylemeyin. Özel bir su markası olduğu için. Ben hatırlıyorum. Evet var. Var değil mi? Onu bir arabana söyleyin olur mu? Bir mı? kız ismi. Öyle mi? Ee, H, H ile başlıyor değil evet, mi? Evet H ile başlıyor. H ile başlıyor tamam teşekkürler. Bir Bak öğrencilerin şeyi de olabilir bu ya. Bir panelde öğrencilerin dünyanın sabit olup olmadığı yönündeki, yönündeki sorusunu yanıtlamış. Ve o sırada cevap vermiş. Ve, bak şimdi Hazırlıksız yakalanan. Soralım bak şimdi ne diyecek falan diye mi sordular. Ne yaptılar bilmiyorum öğrenciler. Bir de panel ne? Ne paneli bu? Genel bilgilerimizi Genel bilgiler... bir daha üstünden geçelim. Ay'a inildiğine zaten ona inanmıyoruz direkt olarak. Ee, dünya dönüyor mu? Hayır efendim dönmüyor. Zaten çok rüzgar olurdu. Düşünsene dünya öyle dönecek fırfır. Baya bir şey olurdu yani. yani gibi rüzgarlar... Ben mesela kahve rahatlıkla içiyorum. Sen bunu dönme dolapta içebilir misin böyle? İç içeme. İçemem. Dükül her tarafın Biz insanları... Baktığımızda ben tertemiz adamlar görüyorum. Bu adam bir şey içmedi mi sana? Sen bu dönme zaman. dolabı yanlış söyledin. Dönme dolap böyle böyle dönüyor ama sen şey diyorsun. Salınacak. Salınacak. Ha, gibi. Çok zor. O, oh, afiyet olsun afiyet diyoruz. Teşekkürler. Uğur Bey galiba e, Twitter'dan en azından uçağın uçtuğunu biliyor demiş. Uğur da olabilir. E, o da bak, o da bir şükür vesilesi. Şey şükür yapalım. vesilesini Cuma günü konuşacağız Oktay tamam, Bey şükür Uğur Bey konusu... Cuma günü konuşacağız Vesileler Vesileler ve şükür konusu Cuma günü konuşulacak O zaman biraz reklamlarla coşalım Ay, ardından hay. devam edelim Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern sabahlar. Modern, sabahlar. Modern, sabahlar. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler 9.44 oldu saatimiz kritik dakikalar içindeyiz Teşekkür ediyorum. Evet, bir <gülüyor> sigara cezası geliyor çocuklar. Aman dikkat diyoruz. Aman diyoruz, kimselere diyoruz, tasvir. Yasak yerde sigara içenler düşünsün. Evet, çok ayıp. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü İzmir Diyarbakır seferinde sigara içen bir yolcuya ne kadar para cezası kesti? Tuvalette mi içmiş? Valla herhalde oturup da şey bir kokpitte içecek hali yok. Bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay adam kokpitte ise ona bir vurur. Bir vurmuş adam da gelmiş bir vurmuş. Evet Cemeninden ne kadar tutmuşsun. kaç para ceza kesildi? 10 bin euro. Gırık mı fahir? E, canım Türkiye'de oluyor bir abartmayın. E, gerçekten bu soruyu sorarken heyecanlanıyor musun bakalım bilecekler mi, mi diye? <gülüyor> Gel ne bileyim sizin bir şeyiniz tahmin, ya, tahmin olsun eve gidip Pelin'e anlatacak <gülüyor> sordum soruyu bir yanlış yap iki tane tak diye üç üçüncüde vurdular vallahi. hadi bakalım Pelinci ben çıkıyorum hadi bakalım bir daha hadi. TL üzerinden biliyorum. TL üzerinden canım Türkiye Diyarbakır İzmir 250 sefendi. TL 250 TL az mı? 119 lira Oktay Bey çok şeysiniz valla hayret bir şeysiniz yani uçakta uça yani Gerçekten başka da, bir yerde olsa başka bir yerde olsa 119. Başka değil, bir yerde olsa 119. Bir şey. Biraz daha böyle kalite bir yer diye düşünürce. O zaman 400'le kalite diye koysan 519 lira. <gülüyor> Bak 519 lira gibi kalite rakamlara geliyor. Çok güzel. Yanlış mı? Yanlış. 5000 lira da uçak kesmişler içirtiyor diye. <gülüyor> 243 lira uçak bileti olsa 4 uçak bileti olsa 4 x 32 4 x 4, 16 17 8 972 lira <gülüyor> 972 lira 28 yaklaşık sonuç maalesef 1000 lira para cezası kesildi ee, ee, Hava şirketine Çok kesmişler e, ya Evet yolcuya kesmişler vallahi. Biraz bağlıya gelmiş uçak bileti ama Dedi demiş Peki, yani Peki içebilmiş mi sonuna kadar yoksa söndürmüş mü Başı da dönmüştür onu tuvalette içtiği işte, Yani biraz kosur, da bekle kosur. yani tuvalet, ne yok, tuvalet yok sen takıldı tuvalet yok, tuvalet tuvalet yok. Tuvalet yok. Yerden. O zaman içememiştir canım yakma cezası bu 13F'de oturuyorsun mesela o otururken yakmış Nasıl işti peki sonuna kadar? Beyefendi söndürür müsün? Yok söndürmem. Kes cezasını. Beyefendi. Aa, aa. Arsız çıktı. Resmen arsız çıktı. Vallahi bin lira cezayı kesince... Ee, beyefendi şey demiş yani içtiğim en pahalı sigaraydı ama tadı da ayrıydı diye böyle bir havaya girmiş. Siz mesela arkada yanında yamacında önünde falan otursanız o adama şey yapar mıydınız? Neye? Laf eder miydiniz? Müdahale eder miydik mi? He. Ederdik canım niye etmeyelim? Nasıl müdahale edilir o tip yalanı? Bir yani? fırt alabilir mi beyefendi yardımına? Mesela, <gülüyor> <gülüyor> mesela Ege'nin müdahalesi. Müdahale şekli. Sen Fahir Neye? ne yaptığını zannediyorsunuz? Burada hepimiz ne bir... <gülüyor> İyi geldi. Aa. Yalnız iyi geldi. Resmen sigara bu. Bakın <gülüyor> falan yapardım. Ya. Sigara içmek kötü bir ya, şeydir. Kötü bir alışkanlıktır. Hatta e, davranış e, şeklidir. Sen ne yapardın Oktay? Bilmiyorum. Çok kafa karıştırıcı bir şey. Niye? Çünkü... Kafa karıştıracak bir şey yok. Şok, şok, şok, şok. Şok öyle. Yani, yani baya bir, bir 5-10 dakika şaşkınlığım gitmez herhalde benim. Zaten ondan sonra da 10. dakikada olayın şeyi bitiyor. Biz de dışarıdan şey derdik Oktay için. Gösterip gösterip. Şaşkın, şaşkın. <gülüyor> Efektlerle süsleyebilirdim belki şaşkın. Ha, müdahale A -a. çeksin Oktay. Müdahale A -a. çeksin. ne demek yani? İşte müdahale edeni çok olur orada. O zaman biz de içiyoruz kardeşim falan diye ben hemen bir yardakçı <gülüyor> bulmaya çalışıyorum. Çok... Biz niye duruyoruz burada madem serbest değil serbest. İçiyoruz işte ceza keseceğiz. Kesmediniz. Ben bilmiyordum ki efendim. <gülüyor> Gerçi bir kere telefonda telefonla açmış adama şey yapmıştım ben ya. Müdahale etmiş Satı miydin? Sataşmıştım evet. Ne diye? Yani işte çirkin çirkin sohbetler. Sohbet demeye bin şahit ister. Ondan sonra adama gerçi çok yüklenilmişti. Kapattıktan Ama sonra Yani, da. yani, yani, yani. Neyse Allah'tan artık şey uçak e, landing pozisyonuna geçer geçmez herkes açıyor ona bir şey denmiyor galiba. Ona da bir şey denmesi lazım aslında. Yok Orada garip bir uzlaşma işte. var herkes açabilir gibi. E, açabiliyor öyle dediler zaten. Zaten çok çok çok küçük bir riskten kaçınmak için kapatılıyor hatırlarsanız. Ama kapatın deniyor ya. Pilot, onu yani onu... pilot dinleyicimiz bize bunu şey yapmıştı, açıklamıştı. Ne demişti? Çok çok çok böyle bir interferans bilmem ne ama gibi bir şey. O zaman kapatın demesin. Var. Yani o onu... e demiyorlar zaten şimdi kapatın en başta. diyorlar bir, canım. Havaalanına gelinceye kadar kalkmayınız, yerinizden kalkmayınız ve telefonlarınızı açmayınız falan e, gibi bir şey var ya. Yani. internete inanıyorsun da uçakta e, telefona niye inanmıyorsun? işte inanç meselesi değil. Bu bir inanç Uçak meselesi. Inanç meselesi Cuma... benim inancıma müdahale ediliyor. Evet yani lütfen. hassas konular. Uçakta telefon konu. açmamıza şey yaptılar o dönemde. Çok zorlandık evet. çok mağdur olduk. Doğru. Haymana da milli park sevinci. Ah ah vallahi sevindik milli park mı oluyormuş o kadar. Haymana biraz haylarmana. Milli park oluyormuş. Hadi bakalım gözümüz aydın. hepimize e, mutlu olsun kutlu olsun. Milli park olunca bir yer ne oluyor? Hayvanlar biliyor mu onun burası milli park burada bize kimse dokunamaz diye. Milli parklarda dokunulamıyor değil mi hayvanlara? E herhalde öbür türlü küçük <gülüyor> <gülüyor> av sahası gibi bir şey olur. <gülüyor> Buraya toplansınlar da güzel kolay avlarız gel Gel gel gel burada. Burada istediğimiz gibi hareket yaparız hiçbir şey de yapamazlar bize. Milli parkta illa bir de hayvan olmak zorunda mı ya? Değil galiba sen ağaçlar olsa yeter. Manyas geliyor senin hep aklına değil mi milli park deyince? Kalamaki geliyor bir de mesela Kuşadası'nda hmm. Milli Park işte doğa denizde buluştu Oraya güzel bir tane şey yapılabilir Milli Park evleri Milli Park seti Teşekkür ediyorum Valla Ege projeler, projeler bu konuları ne zaman konuşacağız bilmiyorum Yani baya dolusun <gülüyor> <gülüyor> ee... Çok doluyum ya vallahi Yok, çok, çok dolusun <gülüyor> e, Tam bir proje insanı haline gelmişsin Farkında olmadan biz de fark edemedik. Kusura bakma. Bunları peyder pey paylaşalım. Hepsini birden yükleme yapma. Bu e, Milli Park City e, Dediğim projeyi de e, istersen e, rahatlıkla anlatabilirsin. Nasıl projeniz biraz anlatır mısınız? Vallahi şimdi hazırdaki milli parkları görüyorsun. Zaten doğayla denizin buluştuğu bir ortam. Oraya hemen site. Doğayla deniz veya doğayla ne? Dağ. Dağ, doğa doğayla da, da, insanla, dağ, insanla, orman, insanla, deniz. Bu güzel buluş. bir slogan oldu aslında. İnsanla da, Biz... insanla orman, insanla deniz. Ege Kayacan imzalı milli park sitesi. Oktay Yani ne kadar ne kadar? Ben ona bakıyorum. Trilyonluk şahım, daireler. Teşekkürler. Nerede peki? Her İstiyor, yerde her vardır. Milli park olan her yerde. Her yerde. Senin de sistem var diyorsun. Doğa yıktıtabileceğimiz her yerde hizmetinizdeyiz. İngiltere'de 1 Ekim'de yeni bir e, uygulamaya girecek bir yasa yasak var. Hı hı. E, galler'de hali hazırda uygulanan bir durum bu. E, bir e, yasak. Galler bölgesi. Yöresel lezzetler. <gülüyor> İngiltere'nin en sevdiğim yedi. Galler bölgesi. Yedi galler. <gülüyor> İngiltere'de de 1 Ekim'den itibaren içinde çocuk bulunan araçlarda portakal suyu içmek, yakmak, her türlü e, şekilde e, tadına bakmak yasaklanacak. O hayır e, zaten, yasak olsun zaten yani çok terbi yani Yuh bekle yani ne oluyor ya Söyle söyle terbiyesiz Terbiyesizlik edecek. Edecek. Söyle canım bana... yani ee, bu yasağın amacı e, sigara bir şey, yasağın oktay amacı. Neymiş oktay yasağın amacı? Çocukları korumak korum mı <gülüyor> Sanki bana başka bir şeymiş gibi geldi. Altında sanki başka nedenler var. İnsanların hak ve özgürlükleriyle ilgili bir şey olabilir Biliyorum, mi? Biliyorum. Çeşit çeşit sebepler geliyor aklınıza. Şöyle ben e, isterseniz özetleyeyim. 18 yaş altındaki çocukların ve gençlerin pasif içici olmasını engellemek amaç. Hmm. Gelmiş miydi bu aklınıza? Valla şu ana kadar... Ben, ben otlakçılığa karşı bir çözüm diye düşünmüştüm. Çünkü çocuk... Çocuğun canı çeker. Hayır Baba dedi. Baba bir hemen. tane var. Verir misin? Arkada bir şöyle yemeğin üstüne bir tane tellendireyim diye. E ya zaten yasak değil mi? Bizde ya? yasak değil mi şu anda? Ya Vicdanen yasak olması lazım. Hayır hayır çocukların yanında vicdanen yasaktı. Bizde zaten arabada tek olsan da yasak aslında yasal olarak şu anda. O en kadı. son evet, 19 öyle. Temmuz muydu bu? Son hayır. sigaranın her yerde yasak olduğu. Tek başına arabada yok taksilerde yasak da dışarıya izmarit hayır, atmak hayır. yasak arabada giderken. E ne yapacak adam izmarite? İçmek tamam e, yasak. İç diyelim ne yapacak Hiç o izmariti? Hiç mu? Nasıl ya? Arabada sigara içmek Tabii yasak canım, o, geçen, Galiba yasak ya. Geçen yaz değil ondan önceki yaz. Hani bu ertenenmişti ya. Şu tarihten itibaren evet. şey geçecek falan. Tamam. Orada arabada tek başınayken de sigara içmek yasak diye bir şey çıkardılar. Eğer şoför mahallindeysen ama mesela yan koltukta oturuyorsun araba park halinde o zaman serbest mi Ne kadar zor bu ya. Vallahi bilmiyorum hiç öbür türlüsü de uygulanmadığı için. Hayır çok bunları zor. bilmek bile yani çalışma istiyor yani oturup vallahi... kapanacağım bir hafta çalışacağım. Sen diyorsun ki yasa işte ne kadar zor olabilir işte bu kadar zor olabilir çünkü çok komplike bir hadise yani çok çeşitleme İttere'de var. İngiltere'de 1 Ekim'de başlayacak bu ıı, uygulamada arabada tek başına olan sürücüler veya üstü açık araçlar için geçerli olmayacak. Ha üstü açık araçta galiba serbest ya. Üstü açık araçta. Çocuk varsa da serbestmiş İngiltere'de olacakmış O da herhalde diye Yukarıya mı şey yapıyor ne yapacak ne? Mesela sünnet arabası gibi düşün. Ya o da arabası... yukarı koyacak Yani şeyden yukarı Şeyden yukarı, yukarı dediğinde Sunroof'tan mı diye ne, Hayır bu İngiltere'de çift katlı Otobüsler falan var ya otobüsler <gülüyor> evet, <yuk> Ondan <gülüyor> herhalde böyle kafası hep orada yukarı, o Sadece o... bir otobüsler Otobüs kattı. değil ya bildiğin araba evet. Araba şeyi açıyorsun yukarıya Yukarı ne ya Yukarı ne? Sunroof mu? <gülüyor> ben tamamen yarı açık arabalar diye düşündüm. Ha yarı açık sanruflu arabayı yarı açık araba diye kakalamaya çalışan satıcı yakalandı. Oktay Allah'tan araba açık de. araba düşünür müsünüz? Çok güzel yarı açık arabalarımız var. Ne tarafından açık? Arka açık bunun. <gülüyor> Üstünden böyle çocuğu çıkaracaksın yukarıya. Ama Oktay. O da şey olur. Sen de yani hiç şey değil misin? Michael Jackson'ın hareketi bile şey kalır. Doğru. Yani çocuğu şey. balkondan Doğru. biliyorsun. E ne o zaman? Üstü açık araçlar için niye geçerli değil? Zaten üstü açık araçlar için. demiş. <gülüyor> İngiliz sakin. Üstü açık, üstü açık araba sahibinin zaten çocuğu büyük ihtimalle yoktur. Varsa ne da o ço e çocuk. Nasıl bir şey bu ya? E o şey mi? Bir buçuk yaşında çocuğu arkadaşına koyuyor. Güzel. Kankon Vallahi bile ya hastalıktan. Yavaş bir de zaten... Çok, çok mantıklı Oktay. Yavaş <gülüyor> gider değil hem mi? Hem yavaş gider hem de rüzgar almayacak şekilde. Tam arkaya ortaya mesela bağlar şeyi. O izo Bunları ben öğreteceğim size ya? Siz çocuk sahibi adamlarsınız yani. Isofix ortada olmaz Oktay Bey. Isofix mi? Isofix Hı -hı. herhalde. Ne zannettin Isofix? Ne o? Islak girmesin Sen böyle diye bir... kapıların kenarlarına bir şey mi çekiyorsun? O senin dediğin izolabant. Isofix bu çocuk koltuklarını lakladığın şey. Lakladığın ha, şey Isofix deniyor. Artık bütün arabalarda Isofix var. Onun üçlüleri var mı? Çocuk... Koltuğunu üç çocuk olma. He. arkayı böyle tamamen çocuk <gülüyor> koltuğu, koltuğu yapsan olur. Valla üç çocuğu olanlar. İkilisi herhalde. var mı? İkizler ikizler için var herhalde ikilisi. İkizler... Ben görmedim hiç ikilisini. Yani Onda bir alan... sağa bir sola Yok. takıyorsun işte. İkizleri, ikizler için. İkizleri takıyorsun. O <gülüyor> <gülüyor> da ikizler, mikizler. Valla program ne hale geldi ya. Valla programı <gülüyor> siz de anlamadınız bugün sevgili. Bugün ben de kendim biraz yetersiz. Ben valla son ben de o kısımlarda <gülüyor> şey oldum. Ben başta yeterliydim. Sen ne hissetti? Ben ben zaten çok hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey anlamadım. Konuşulanlarla hiçbir şey anlaşılmıyor sevgili Nica. Programa bak. Buyurun efendim. Son bir espri şakamız varsa bir haber. Yok son bir espri şaka yok artık bu konunun üstüne. Bu sigaranın espri şakalık kaldıracak, kaldıracak tar şey tarafı yok, yok Ege. Ye. Hayır en son sen bir şey yap sigara. Sigara çok... sağlığa zararlı ve kötü bir alışkanlıktır. Önermiyoruz. Yani benim şurada ciğerimi parçalarca öksürüşümü herkes duyuyor. En güzel ibret olsun diye ben her sabah buraya geliyorum yani yayınımı evet, yapıyorum. Yani alt metinlerinde çok dolu şeyler Görsünlüğü var. Görsünler işte. Bir Bazen ege'nin öksüresi olmadığı halde öksürüyor. Buyur alkolü takdimimdir gibi, buyur tiryakiyi şey. takdimimdir diye bir köşe düşünüyorum. Fışt. Vazgeçtim. Üstünü çizdim. <gülüyor> He. Kağıdımı attım diye düşündüm ben de. Bak anlamadık yine. İsterseniz bugün bugün herkes kendini yetersiz hissediyorsa Yeter isterseniz evet, vallahi bayağı bir yetersiz <gülüyor> Yetersiz mi? kapat programı yetersizlik e, şeyde karinesi de burada sona erdi. Yetersizseniz. Yetersiz. Yeter. Yetersiniz. Bir gün